Bir anda değişir vaziyet 103.1 Radyo Türesi'nin modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı bu karlı sabahta yüreğimizi sıcacık yapacak şekilde fingirdeşeceğiz şimdi. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın diyoruz herkese. İlk başta bu soğuk ve buzlu bir Ankara sabahından bir Hepinize sıcacık bir merhaba. Yağmaz yağmaz diyorduk, yağdı işte. Yağdı da her zaman Yağmaz diyen ya. yoktu galiba. Yo, hiç biz yağsın yağsın diyorduk. Çünkü neden yıl başısına karla girmek kadar güzel bir şey olabilir mi akileş? Diyor bir Muğla'lı dinleyicimiz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Buyuralım efendim. İsterseniz e, şöyle yapalım. Hava soğuyacak, bunu biliyoruz. Onları... Görüyoruz da zaten. Görüyoruz. Hayır, en başta... Ben verdiğin haberi dikkat et. Eğer uydurupsa ilk haber olarak sayılmıyor. Bir tane daha vermek. Yok durumda. bu zaten verilmiyor. Yani bu, bu genel bilgi anlamında söylüyorum. Ondan sonra konuşarak. Hava, Hava sıcaklığı 10 derece düşecek. Yarın, öbür gün ve daha önümüzdeki günlerde daha, daha hani çok kar ya, göreceğiz. Hakikaten. Dün çok. düşecek. Dün katılmadım ama Ege, sen söylemiştin. E, bugün, bugün aklımı başımı aldı bu soğuk benim. Hakikaten düşecek yer kalmadı ya. Daha 10 derece hani nereye düşecek? Hakikaten ya, kar değildi. Tepeden blok blok buz mu yağacak? Hayır kar yağsın da. Kar yağcı hava yumuşar diye bir şey yok mu ya? Bir ne inanış. Yumuşar donduk ya. Hani Mesela da çok yumuşak bir iklime sahiptir. Oralarda falan da kar var ama... İşte öyle oluyor. Kar pardon. çok yağdığında çok yumuşak bir iklim. Yumuşacık bir iklimimiz var diyor ve yılbaşı ile ilgili haberlere geçiyoruz. Buyurun. Adana'nın Seyhan ilçesinde belediyenin yaptırdığı bir park var. Evet. Adana'ya gidenler bilirler. Ben biliyorum Seyhan ortasından parkı. su çıkıyor parkın. Doğru. Fışkeğeli olandan diyorsun evet. değil mi? Evet. E, şimdi orada doğal parka süs amacıyla konulan dört tane ne vardı? Aslan heykeli. Değil canlı Tahminli. bir şey bizdeki Ördek kur. bravo dört tane ördek Vardı ve maalesef dün Bunlar çalındı Aa. Yemişlerdir e, yemek için Zaten öyleymiş e, 30 ördekli az sayıda kazın bulunduğu tel örgülerle kaplı kümesin kafasındaki Asma kilit kırılmış ördeklerden Dördünü çaldıktan sonra da e, Hırsızlar kaçmayı başarmışlar ki ördekler benim bildiğim kadarıyla yaygı... yok onlar kazlardı. Ördekler de çok gürültücü. Ben kaç defa anlattım size? Şu kul parta çalmaya çalışırken. Maalesef böyle Bu ördekler toplu gezmiyor mu ya? Toplu geziyorlar. Nasıl çalıyorlar? Biraz daha böyle sürünün dışına itilmiş sanatsı ördeklermiş. <gülüyor> Bireysel bir takılıyorlar. Tek yani. başlarına köşelerde sigara içiyorlarmış ve başlarına gelen bu hadise kimseyi de şaşırtmamış. 4 ördeği çalmak için kaç kişi gerekli? 10 4 Niye abicim? Nasıl Baş çalacak başarılı görmüşüm. hırsız, başarısız hırsız? 3 tane çuval ve 1 tane adam. Çuvalın içine ördekler konur, ağzı kapandıktan sonra arabanın tabi e, tabii station's araba arka tarafa yoksa bagaja koymak suretiyle gidilir. Gördüğünüz gibi gayet kolay. E, bu 4 ördeği kaçırmışlar. Halk isyanları oynuyormuş böyle böyle. Ondan sonra bakacaklar işte yılbaşından sonra üzerimize önümüzdeki... nasıl yakalayacaklar bunu yakalayamayacaklar kalan 26 ördeğe sahip çıkarak onların anısını yaşatmaya çalışacaklar belki de en doğrusu belki havalandırma boşluğuna falan girmiştir bu 4 ördeki ya bir ay sonra çıkar Ankara bu açaramadım bakın ne bu. havalandırma boşluğu ya ne bileyim abi o hayvanat bahçesinde piton öyle çıkmadı mı havalandırma, havalandırma boşluğundaymış boşluğu. diye oğlum orada havalandırma boşluğu diye bir şey yoktu ki o sonra bulamadılar, bulamadılar. Sonra bir tane piton getirdiler. Bu da böyle havalandırma boşluğu. Hava almaya çıkmış, orada bulamamış bir daha yok. Zaten Türkiye sınırları içinde iki pitonu birbirinden ayırt edecek çok az insan olduğundan kaynadı <gülüyor> gitti yani. Doğru. Ama ördek öyle mi? Öyle. öyle değil tabii. Yılbaşında piton yeme alışkanlığımız da olmadığı için o yüzden rahatsız yani. Ördek yeme alışkanlığımız yok. Zaten genel olarak yılın herhangi bir gününde ördek yeme alışkanlığı Aa yok. öyle değil mi? Siz aile yemeği yapıyorsunuz ya. Öyle ördekler... Mi? Portakallı ördekler efendim çeşitli Yapmıyor musunuz öyle şeyler? Hayır Siz Oktay? Bunun Siz nasıl falan... adetlerle büyüdün? Ne tip ortamlarda büyüdün? Ya biz biraz bilmiyorum. aristokrat bir aile olduğumuz için Böyle hindi bağ olsun Falan biz bu tür şeyler yiyoruz Ördek de bizim besin kaynaklarımızdan vazgeçilmez ördek, ördek deyince aklına hindi bağ geliyor mesela Fahin. Teşekkür ederim Geçmiş olsun diyelim Tüm Kime? Ben bu süsünü al alıyorum ve onları ileteceğim başkanımıza da. O zaman Kayseri'ye geçelim bakalım. Kayseri'de vali mi belediye başkanı? <gülüyor> Bizim dernek başkanımız. Adana baş... Demirspor başkanımız. <gülüyor> <gülüyor> Adana'da dernek başkanı. Buyurun efendim. Kayseri'de bir yarışma düzenlenmiş. Ne tip? E... Tutam Tam Anadolu ile başladık bugün evet. <gülüyor> Çelik kapı üreticisi Evet ya yani Kayseri'nin çelik kapısı meşhur Halbuki biz mantı diyebilirdik Ne kadar yanıldığımızı bu haberle bir, bir kez Bir yerin çelik kapısının meşhur olması ne demek ya Kayseri'de böyle bir üretici var Adam yapıyormuş yani, ya yani çelik Çeliği meşhur durduk. olur bir yerin her şeyi yaparlar Mesela Sen... Ereğli değil mi demir ha. çelik Sadece çelik değil Demir de çok önemli geçim kaynaklarımızdan biri bizim biz aile olarak Demir işiyle uğraşıyoruz da Sağlamlığını kanıtlamak için firma düze, Bir yarışma düzenlemiş ve bir çelik kapıyı, daha doğrusu bu çelik kapıyı kaç dakikada açarsınız diye böyle bir yarışma düzenlemiş. ve takma. 10 dakika. Hayır. İster kır, ister yar, ister kilitle aç, anahtarla aç. Nasıl açıyorsan aç. Ama bu kapıyı aç. 10 dakika süre vermişler. Çilingir Çiring, de değil bunlar. İsteyen herkes Güçlü katılabiliyormuş. Güçlü kuvvetli, işsiz güçsüz gençler. <gülüyor> evet. 50 kişi başvurmuş yarışmaya. Ee, 19 kişi kapıyı açamamış. ilk 19 ama 20. kişi Ahmet Bey kendisine tanınan 10 dakikalık sürenin daha 5. dakikasındayken la kapıyı nasıl açmış ya adam? Lövye ile. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada kapı mı dandik çıktı Lövye mi sağlam yoksa çıktı? Yoksa 20. kişi mi süper bir adam olarak çıktı? Valla bir süre hediye almış ama şöyle demiş zaten Ahmet Bey. Nasıl hediye alıyor de... ya? Demir kapı üreticileri bozulmadı mı? Bir de hediye mi veriyorlar ona? Veya olay kapatılsın diye mi? Sakın kimseye söyleme al bu hediyeleri. Abi, diye Yoksa 50 kişi niye sıraya gitsin ya? Ben bu içerik kapıyı açarım diye. Ha hediyeler. Ama bunlar hiç vereceklerini düşünmemişlerdir herhalde. herhalde Kapının şovunu yapıyorlar. Çünkü. Açabileceklerini düşünmemişlerdir çünkü. Ama Ahmet Bey şöyle demiş. Benden önceki yarışma üst tarafını zaten kanırtmıştı demiş. <gülüyor> Kolay açtım. Ben de o yüzden ile e, açtım... ...çok teşekkür ediyorum diyerek gitmiş... ...adamın da hiçbir alakası yok çelik kapıyla... ...anahtarcılıkla falan... Ya ya ...sadece gireceme da... bir... Hırsız, ...hırsız değil yani profesyonel... ...hayır canım... ...zaten iyi. hırsız olsam ben hediyeleri bir gece önceden çalardım demiş... <gülüyor> <gülüyor> ...adam yani... ...levyeyle dünyayı yerinden oynatabilecek düzeyde bir adam... ...öyle yani hakikaten... ...önemli olan ile açmak değil... E? Lövye değil zaten diztefali levye özür dilerim lövye dediğim. O zaman şöyle mi demek lazım? Yani çelik kapı üreticileriyle levye üreticileri ortak çalışsınlar. Yani kapılar sağlamlaştırılırken levyeler de dandikleştirilsin. Daha eee uydurup yapasın ki kapılar açılamaz hale gelsin. Ama levyeyi amacında kullanan adamların günahı ne o zaman. Amacı dediğin arabadan durup hemen el çekip levye alıp kavgaya elmek. <gülüyor> Mesela yani. evet da O da geleceğim uyduruk levyeyle de bir şey söyle Arabada levye neden var? Neden var? Ben de bunu soruyorum. Levye'yi arabada nerede kullanıyoruz? Benim bildiğim bu cantlardan o bijon anahtarı olabilir şeyi mi? çıkarmak için. Neyi? Tekerleğin lastik kısmını janttan ayırmak için levye kullanılıyor. O bijon anahtarı ya doğru söylüyor. Ama Bicama sıkışırsa şey için değil mi? Ama sıkışırsa hayır araya levye'yi sokarsan Aynen Ahmet Bey'in yaptığı gibi kanırtma süretiyle böyle bir... Bijon anahtarı dediğiniz bu artı şeklinde olan değil mi? Tamam işte artı şeklinde. O şey için vidaları sökmek için. Bu levye nerede kullanılıyor? Levye bu cantın kendisiyle lastiği ayırmak için. Kim yapar ki onu zaten? Bunu sadece araba tabircileri yapıyor zaten. Niye o kadar ağır bir şey abi o zaman? Böyle sivri bir şey olsun tamam Sivri bir şey olsun iyice lastiği dersin diye Hayır Hayır onu böyle sivri ya. Böyle sivri bir şey yapsınlar canttan lastiği ayırmak istiyorlarsa eğer. Tam o araya girecek kadar... Ya zaten bir ayıracak şey... adam da çok yoktur yani. Tamirciler hallediyor. Niye mu? bu kadar o zaman piyasada levye var? Bunlar bir bilmiyorum artık fazlası mı var. Kavga mi sadece tutuluyor. Yok yok o bijonun atanın arasına çaprazlama sokup böyle... <gülüyor> Heh evet onun için de kullanılıyor. Yapma işine yarıyor bence levye. Valla şey ben şimdi siz bilirsiniz diye düşünmüştüm ama çok da tatmin edici cevaplar aldığımı söyleyemeyeceğim. Levyenin kullanım alanları... Dinleyicilerimize dönelim mi? Dönelim bence çünkü havada kaldı. Yergerli dinleyiciler levyeyi kullanabileceğimiz bazı alanlar <gülüyor> e, konusunda yardımınızı istiyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Ya yani arabada nerede kullanılıyor? Esas işine ilk yani, önce onu ha. soralım. Esas ee, amaçlı. Niye otomobilde bulunduruyoruz kavga dışında? Pardon sizin arabanızda levyeyi var mı? Yok bizde. Sizde var mı? Ben çok da öyle... Ha pardon sizin arabanız yok <gülüyor> dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de yok gerçekten. Evet e, o zaman... Senin motor de var mı mesela levyeyi? Bende yok. Bende dişli de şey anahtarı var. İngiliz anahtarı var. İngiliz anahtarı bizim tüpün yanında da duruyor Hayır O bir şey değil. Günaydın efendim. Aha trafikten. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Bu nereye gibi bir konuda hiçbir hanımefendiyle konuşacağımızı düşünmemiştik. Adınızı alalım. Selvim. Daha önce aramıştım şu fil konusunda. Ha fil konusunda. Fil ve Leviye'ye mi hakimsiniz efendim? Yo Leviye de biliyorum. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, bu sivri bir şey değil zaten o canta ayırmak için değil. He. Üzerindeki vidalara böyle yuvarlak olarak oturup arkasındaki kısmı çeviriyorsunuz. Evet. Vidaları açıyorsunuz levyeyle. O lokma Ona... takımı o sizin dediğiniz. Hayır levye. O artı gibi olan levye değil yalnız hanımefendi. O bijon anahtarı. O bijon anahtarı. Levye <gülüyor> <gülüyor> böyle tek zopa gibi Onun olur Allah. da ucu, ucu kanca gibi oluyor ya. <gülüyor> Tüh. Tüh ya. Yemeğe. Hay Allah. <gülüyor> bir bayan olarak işte yine levye bilgimiz yani. bu kadar oluyor zaten bu bilmeyin ya bilmeyin hakikaten yani erkekler levye bilsin bilmiyoruz kadınlar ya. evyeyi bilsin Ne diyorsunuz? iki kere lastik değiştirdim yani ya, her zaman erkek olmuyor. Yok canım lastik değiştirin de bakın levye çok gereksiz bir şeymiş zaten siz lastik evet. değiştirmeyi bilin gene Evet, levye kullanmak. Levye gerekli. Lastik ben. değiştirirken ilk başta o şeyi arabanın altına yerleştiriyorsunuz, değil mi? O kaldıraçı. Kriko. Kriko. Krikoyu evet. Ondan <gülüyor> evet. sonra o bijon anahtarını artı şeklinde olanı takıyorsunuz. Evet, ben onu levye zannediyordum. Başka da bir alete ihtiyaç yok herhalde, değil mi? <gülüyor> yok, hayır. Yani levye o zaman ne işe yarıyor bilmiyorum. <gülüyor> Halbuki siz biraz güçlü kuvvetli misiniz? Hayır, aslında değilim. Yani mesela boy kilo oranı <gülüyor> falan böyle biraz bahsed Zayıfım. Ama <gülüyor> tekniğiniz iyi galiba. <gülüyor> Mecbur kalınca işte. Çok teşekkürler hanımefendi. Yapılıyor. Geçmiş olsun. Kusura bakmayın. Yok. Ne demek efendim? estağfurullah Ne demek? <gülüyor> Hayvanlık bize levyeyi bilme evre. Bütün güzel. hemcinslerine de örnek oldu dinleyicimiz. Allah. öyle yıllarca çok çirkin espriler gördük hani araba bozulmuş yanında kız <gülüyor> diye. Artık biliyoruz ki dinleyicilerimiz şu lastikleri değiştirelim hele <gülüyor> diyerek doğru gir ama Levi'yi bilemedik galiba. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Cahit Kızılder. Cahit Bey çok lastik değiştirdiniz mi? Çok. Kaç tane? <gülüyor> bayağı değiştirmişim Taş de. 10'un üstüdür. O mu? Evet. Vay, iyi tamam. Buyurun efendim. <gülüyor> Susun. Levi tamamen sizin söylediğiniz gibi lastik, lastikçilerde olan bir alet. Bijon anahtarlarıyla hiçbir alakası yok. İnce uzun bir çubuktur. Ucu evet. hafif bir tarafa doğru kanca gibidir. Janttan lastiği ayırmak için kullanırlar. Lastiği e, ortaya koyup içinden bir şey geçirirler böyle bir e, cantın. Devye vasıtasıyla da canttan lastiği ayırırlar. E sonra... Bunun dışında da kavgalarda işe yarıyor herhalde. Tamam. Peki şimdi biz arabada niye tutuyoruz levyeyi? Biz yapabilir miyiz o işi? Lastiği ayırdık neyimize ne faydası var? Cantım koyacağız bagaja lastikten ayrı? Arabada mekanik anlamda hiçbir işe bizim kullanımımızdan yarayacağını düşünmüyorum. Tamamen başka amaçlara hizmet ettiği. Kavga dediğiniz olay mekanik bir olay değil değil mi? Değil tabii. Değil. O zaman doğru söylüyor bence. Çok teşekkür ederiz e efendim. De. Görüşmek üzere. Oha. Herhalde levye konusuna hakimliğimle de Gönüllerde taht kurdunuz bir kez daha. Niye, niye o kadar ağır o zaman? Ne abi o Libya'da ilan şey? Maalesef. Şey, Bu arada yıllar içinde bir tecrübe edindim. Bir telefondan sonra eğer ışıklar sönüyorsa o son cevap doğru oluyor. Ama yine de birkaç telefon geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Nazım ben. Nazım Bey. Ne var? Hoş geldiniz. Kaç lastik değiştirdiniz <gülüyor> Nazım Bey bugüne Günaydın kadar? Ben. Wow, 6-7 tane değiştirmişimdir de levyenin lastik değiştirmeyle bir alakası yok. ki beyefendinin açıkladığı gibi. Şimdi lastikçilerde kullanılıyor daha çok. Hı hı. Yani bir az önceki konuşan beyefendinin sözlerine ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Kavga ve şurada da kullanılır diye. Var tabii. Önceden yıllar öncesinde arabaların cant kapakları metaldi. He. Onları çıkartmak için levye olmadan bijonlara ve diğer vidalara ulaşamıyorduk. Onu çıkartmak için kullanılıyordu. Bir de kamyonlarda lastiklerin sağlam olup olmadığına bakarlar. Takoz veya levye ile. Le vurarak değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek e üzere. E iyi, ee, evet bu lazım tamam dediği ya. de çok önemli. Niye öyle bir levye taşıma alışkanlığı var? Bunu da öğrenmiş olduk. Nerede o metal cant kapakları? Hey be! Şimdi yapıyorlar plastiği uyduruk uyduruk. İki çukura giriyorsun. Çıkıyor ondan sonra gece. El alemin arabasından Arabası... çalışıyorsun çalıp koymaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve Yoruz. bir suçumuzu daha itiraf ettikten sonra günaydın günaydın günaydın günaydın buyursunlar buyuralım hemen Önümüz yılbaşı madem Noel babalarla ilgili çok önemli bir haber. İsveç araştırması bu. İsveç Türkiye'deki İs... Noel babalar alternatif rakçı gibi ya. <gülüyor> ben geçen gün Padişah İş Merkezi'nde buna dikkat ettim. Nasıl be? Hani alternatif rakçılar şey yapıyor ya. Bıyıksız sakal bırakıyorlar ya. Ha. Öyle bütün Noel babalar. Bu yık yok. Zaten herhalde lastik mi sarkıyor hani? <gülüyor> Çenenin altında böyle sakal var. Üstte ya da rahat sigara içmek için orayı açıyorlar falan. Ama yani biz bir sürü yılbaşı olunca Noel babalardan konuşuyoruz ya. Çok yok mu? Çok yok. Artık bir şeye ulaştı herhalde mesaj. Doydu galiba. Mesajlarına ulaştı. Piyasa. Çünkü zaten bu İsveç, ne, İsveç'te iki yer vardı. Ne enstitüsü vardı? Ama. Norveçli balıkçılar için kremen sütüsü İsveç'te de diş macunu birliği Diş mi? macunu birliği diş var macunu birliği. Şimdi de Noay Baba Sakalları Derneği Başkanı Yaptıkları araştırmada e, Bunların sakallarını çok kolay e, Tutuştuklarını tespit etmişler Ondan sonra e, Modellerden iki tanesi hemen alev alıyormuş bir ateşle karşılaştıkları zaman niye işte yine sigara içiyorlar ondan alev alıyor muhal baba ne ateşle karşılaşacak ya sigara içerken çok güzel söyledi Oktay Eşine. zaten bunların yurt dışındaki malzemeleri de pamuk tipi bir şey değil mi elyaf, elyaf. sentetik elyaf e, testi geçemeyen modeller hemen e, şeyden kaldırılmış piyasadan kaldırılmış şu anda yanmayan sakallar e, İsveç'te piyasaya sürüldü hemen yarından itibaren de ülkemizde satışa başlanıyor bir sakalın yanıp yanmadığını alırken nasıl anlarsın çok sert bir soru oldu ben şimdi... Bakarsın şöyle bir evet. işaret parmağınla baş parmağın arasında bir ezersin sakalı. Sen ezerek neyi anlayabiliyorsun başka? Eğer çok kayıyorsa... Parmağıyla pis mı? Pis yanıyor mı? demektir. Çok kayıyorsa pis yanıyor demektir. <gülüyor> ben bunu... <gülüyor> bir... <gülüyor> yazmak istiyorum. Kanun olarak şey yazmak istiyorum. Orta Haklı mesela şeyden anlaşılır o biraz. Mesela hamur kulak memesi kıvamında olduğunu nasıl anlarsın? Baş parmağınla işaret parmağı arasını alırsın... Esen diğer elimin baş parmağı ve işaret parmağı arasında da kulağımın Kula memesini kulağımın alarak. Kulağımın memesini alırım. Ne olur anlarım. Tamam. Oktay burada ne yapıyor? Tecahül-i Arif sanatını <gülüyor> kullanarak... <gülüyor> Baş parmağı işaret parmağı arasını alıyor. Fiske fiske yani. Fiske. Baş parmağımı işaret parmağımın hemen yanından geçirerek bir başka parmağımın arasında sıkıştırarak cevap vermek istiyorum size. Nasıl anlıyorum yani? Ya yandığını mı? Çıtır diyor mu? Mesela çıtır de hiç yanmayacak şeyler de vardır dünyada. Mesela? Mesela? Çıtır Mesela... abi? Kayıyor diyorum sana. Kayıyor. Eğer öyle çıtır diyor. Buz gibi o zaman. olsaydı? Cevap şey da kayar. Ya. Öyle bir kayma değil abi. Orada bak Fahir ne dedi? Tecahülü Arif sanatı yapıyor dedi. Yani oradaki kayma buz anlamındaki kayma değil. Anladım. Öyle bir şey değil. <gülüyor> bak adam anladı. işine bir geldi. yani illa yakma mı gerekiyor bir şeyin yanıp yanmadığını? En az iki tane mi olması gerekiyor? Yani mesela bazı şeyi gördüğünde anlarsın yaprak mesela yanar tamam. Ama sakalı illa bir yanarken görmen lazım. Ya abicim ne yapacağım belli çıkarısın çakmağını Ucunda çok açsın po poşetin kenarını açtın evet çıkaracaksın ucundan biraz vereceksin ateşi vereceksin ateşi yandı mı hemen arkanı döneceksin bir de kameralara göre dikkatli olacaksın bu şey yapıyorlar ya bazı yerlerde İzmir fuarında zamanında yaparlardı plastik ev aletleri satarlarken evet. bir tane adam vardı yere vuruyordu böyle. Şov olarak bir tane şey yapmışlardı onun için güzel böyle bir standları vardı bir tarafta aletin diğer özellikleri var bir adam da yerden yere buluyordu sağlamlığını göstermek için çok etkili mesela. Plastik ev aletlerini biraz bana tanım var mısın? Ne abi patates koyucu mu? Ne bu? Yok bu değişik bir alet sucuk aleti ev sucuğu aletiydi. Şu ev sucuğu her aletini... yıl vardı yani. Bana Biz almadık misin? ya. Orada seyrettik sadece adamın şovunu. Hayır, ev sucuğu ben de anlamadım ya. Ev sucuğu alet Ya kıymanı alıyorsun baharatını koyuyorsun. Böyle He. herhalde plastik bir şey gerçek bağırsak bulunmuyorsundur. Ondan geçiriyorsun. İstediğin ölçülerde istediğin şekillerde Olur mu suçuk o sucuk plastik plastik kokar. Yok bugün pek çok sucuğumuz sentetik şeyin içinde zar içinde. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur. Olur. Mu? Olur. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Mesela cam. Yanar mı yanmaz Camın mı? Camın yanıp yanmayacağını anlar mısın? Sana iki tane şey getiriyor. Bir tane cam, bir tane de elmas yüzük. Evet. Hadi bakalım. Elmas yüzüğü alır kaçarım mı? Elmas yüzüğü alır Elmas yüzük yanar mı peki? Elmas niye de? <gülüyor> Diye sorarlar belki <gülüyor> Buyurun efendim. Noel Baba Sakalları son derdimiz olsun. Son derdimiz ve o zaman insanoğluyla ilgili bir derdimiz. İnsanoğlu evet. İnsan olduğunca aklımıza ne geliyor? İnsanoğluyla derdimiz hiç bitmedi. Evet, dişler geliyor. Dişler, Öyle değil mi? İnsanoğlunun gelecekte 32 dişi olamayacakmış maalesef gelecekte dediğimizde çok şey. Benim bugün Gelecekte Kaç tane? Ama var yeri yapmış? var yani sonuç olarak değil mi? Yeri, ağzımda 28 diş var. Bir tanesi daha çok çıkmadı. Iyi. Çok özür dilerim hava atmak gibi olacak sizi ama 31 desem pardon o zaman ben son noktayı koymak istiyorum hmm. 32 mi diyeceksin 32. O kadar, atıyorsan... o kadar aralık dişlerle 32 olmasının abi benim canlı... çenen büyük ne aralıkla ne ne alakası 20 var 20 ya? yaş dişler duruyor mu abi? senin demek sık tabii sık olsa rahat 35 36 dişin çıkar senin bir canım o aralarda da işte şey yapıyorum çalışmalar devam ediyor ama biraz zor gibi ama yine şükretmek lazım buna. Çünkü ilerleyen yıllarda 24'e düşecekmiş. Çukurova Üniversitesi'nden ana bilim dalı başkanı. Ben e, önümüzdeki hafta bir fakültesi. tane daha kaybedebilirim. Bu durumda ya. geleceği şimdiden yaşıyorum herhalde yavaşla. İlter hocamızın yaptığı açıklamalar şöyle. Mesela eskiden ulaşım nelerle yapılıyordu demiş? Atlarla. At, atlarla. Peki bugün at binme. Sadece ne olarak yapılıyor? Spor. Bravo. Gelecekte de çiğneme sadece bir spor mu olacak? İşte o Sabahtan yüzden... Sabahtan bir lokma çiğniyorum. Çene de yavaş yavaş daralacak ve kısalacak demiş. Daralacak, daralacak, daralacak Ondan ve... Ondan sonra dişlerde ne olacak? Çarpık. Çırpuk. Kulaşacak e yine 32 taneyi çıkartırsın canım Seninle bu çene olduktan sonra Allah Allah Hangileri ya, eksilecek 30. şimdi kesici dişler mi Öğütücü dişler mi Onlar belli değil Onlar <gülüyor> hafta, Herhalde ilk şey. başta gidecek dişler 20'lik dişler 20'lik dişler zaten bir gereksiz dişlerimiz Gitsin diyorsun Nasıl yani. gereksiz abi Bakımını çenir... yaptıktan sonra temizliğini yaptıktan sonra Pırıl pırıl yıllarca kullanırsın mıh demez. Yan kesici dişler gidecekmiş. Yan kesici. Yan kesici dişler. Yan kesici dişler ne demek ya? ya Hangileri daha doğrusu dişler? Sonra, Mesela ee... Havuç yerken nasıl yersin? Böyle ağzımıza yandan sokup hırt. E, Yan kesici ya. dişlerin bir kısmı da öğütücü değil mi ya? Sevgi dinleyiciler diş bir çağrımız var. Hangi dişler ağzımızda en gereksiz? Abi bak söylüyor işte hocamız söylemiş. Yan kesici dişlerle... Alttaki ikinci küçük azı dişi olmayacakmış Alttaki ikinci küçük azını gösterir misin Ege? Maalesef gösteremem çünkü geleceği önceden yakaladım Gönderdin mi? Hı hı İkisini de mi? Bir tanesi O zaman hangisi olduğunu biliyorsun ya onu göster bana Onun simetrisini göster parmağınla parmağınla Şurda olması gereken diş Bakayım Ay şu mu yoksa? Şu altın var ya Şu, şey? duruyor değil mi? şu altın var ya bak Ne altını be? Şu altın diş Gör, var ya. görgüsüz yani ne altın olacak evet de evet abi Evet o. abi o altın o evet. altının yerinde olması gereken diş. Ben o altını genel olarak abi o çok ama var. önemli bir diş ya. Niye olmuyor acaba? Abi canım kavgada özellikle Hemen geldi dinleyicilerimizden telefon. Yan kesici dişler neymiş bakalım. Günaydın efendim. Alo. Merhaba. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Alo. Yar moralla. Merhaba. Arkadaşım Günaydın Günaydın Kaç yaşındasın? 12 Kendin mi aradın? Annem baban mı arattı? Kendim aradım Çok teşekkür ederiz Şimdi kendin kapatır mısın? Kapattı Vallahi, vallahi akıllı kapat çocuğun hali başka oluyor o kadar başarılı mıdır işte Bir sorsaydık keşke ya kaç dişi var ne var Belki böyle küçük dahiler oluyor ya Onlardan biriydi kaçırdın ya Belki evet diş hekimliği Dahil olsa laf sokardı bana <gülüyor> Sen kapat lan diye Çünkü biraz Ama dahiler bozuyor. biraz dışa kapanık olurlar Belki öyle bir laf Öyledir sokma yoktur abi Sevgili dinleyiciler Dişlerimiz konusunda bilgi verecek Tercihen Bir baba yiğit mi diyecektin <gülüyor> Diş hekimi diyecek özellikle alt çene de olacakmış dişler nanaykentek diş e, şeyi iğrenç dişler dişler adamlar olacağız o zaman üstte, üstte, bütün dişler üstte toplanmış alt çene geriye doğru çekilecekmiş zamanla ve kafadaki büyüme sayesinde Pak, ya da nedeniyle şey yapıyor ki çeneyi geriye çekmeye çalışıyor adam altın oran olarak bilinen günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Emre. Emre ve iyi yolculuklar trafiktesiniz e, galiba. E, Yok şu an okuldayım. Hacife dişi şimdi. Heh. Evet, bir anlatın lütfen ya. Tabii. E, şimdi yan kesici dişleri anlatayım ilk önce. Yan, yan kesici, kesici dişler hırsız gibi oluyor. Ona başka bir isim var mı? E, aslında lateral olarak isimlendiriliyor Heh. daha çok. Çok güzel havalıymış lateral. Yani bu ortadaki, yani o ortadaki dişler santral, bir yanındaki lateral oluyor. Yani o ha, öndeki herhalde... iki dişin yanındaki iki diş var. Evet. Alt üst fark ediyor mu peki? Ya, i̇kisi de, yani, ismi aynı, lateral yani. E, en güzel dişler onlar ya, onlar niye gidiyor? Valla bilemiyorum, Gülter hocamız öyle diyorsa öyledir. <gülüyor> Başka peki, öne... en önemli diş hangisi? Sizin yani... sizi tabii meslek olarak... Bütün dişler ayrı önemi vardır falan diyorsunuz da. Mesela köpek dişine hala ihtiyacımız var mı? Evet, köpek dişleri oldukça önemli diş. Niye canım? birisini boğazını ısırarak saldırmıyoruz ya. öyle bir durumumuz kalmadı yani. Bir kesici bir öğütücü dişimiz olsa idare etmez miyiz? Ee, pek sanmıyorum işte. Ne işe yarıyor köpek dişi özellikle? Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Yani dental arka bulunduğu konum açısından tam bu yani ön bölgeyle arka bölge arasında tam bir geçiş oluşturan ha, Avrupa ile Asya arası gibi yani. <gülüyor> de, evet. Bir köprü yani. O zaman evet. köprü dişi desek köpek dişi yerde. Allah bilmiyor. Peki, peki 20 yaş dişi nize gerek? 20 yaş aslında evet. O evrim sürecinde çeneler küçüldükçe evrim dişini, 20 yaş dişinin de daha az görülmesi. Söz konusu olduğu söyleniyor. Ben aslında şey gelişim Hani 20 yaş dişinin bir önündeki ikinci küçük azı, ikinci büyük azı dişi sanırım görünmeyecektir yıllar içerisinde diye ama herhalde yankesici diş olacaksınız bu. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmemize iyi şanslar, iyi dersler. İyi şanslar derken. İyi şanslar. Hayata da hayır. Star haber öyle kapanıyordu ya zamanlar. Haberleriniz böyle. Şansınız bol olsun. Sanki millet rulet masasında seyrediyoruz gibi televizyon. <gülüyor> Altın oran diye bir şey varmış diş dünyasında. Tabii Golden Gate diye geçer. <gülüyor> <gülüyor> Golden Gate çok teşekkür ederiz Fahir Şimdi bu altın oran insanın çekiciliğini de belirleyen. Tabii bizim. ki. Doğru. Ama insanın çekiciliği... Siz her şeyi biliyorsanız ben neyi, neyi söylüyorum benim ya. Mesela benim... İkiniz de tabii ki doğru. Altın orana bakarsa bir tarafta var bir tarafta yok. Mükemmel bir oran. Yüzde <gülüyor> elli. Altın oran dediğimiz şey e, yüzün matematiği aslında. Yani dişler de bunda acayip etkiliymiş. Tabii böyle acayip bir falan anlatmamış bilgiler ucunuz ama... Altın oranın güzelliği matematiksel yanına oluşturduğuna dikkat çekmiş. Ve şöyle anlatmış altın oranı. Mesela üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. O zaman bir dişi çıkarmamız gerekecek. Özür dilerim. Altın oranı vermez. Bir oranı verir de o altın orana yakınsa güzelsindir. Hayır senin altın oranın oluyor abi otomatikman. Abicim altın oran dediğim bir tane oran var. Ona yakınsa şey ]çi. falan. Hayır. Hayır, Hayır öyle değil. Onu Herkesin kalma bir bir adam düşün. Aa böyle bir şey var. Ey tamam abi. <gülüyor> nasıl adamın? Oğlum ben 6. Altın... Benim de var. altın oranım böyle. Ulan senin altın oralad diye girmeye çalışırsın adama. Onun da 6'sı. Altı. Herkesin altın oranı var. Herkesin nasıl O zaman niye buna sen? altın oran diyorlar? Bunun adı oran zaten. <gülüyor> Senin dediğin. Hayır abi Her oran bir, dediğin. Bir şeye oranı var. Bu çocuk tamam işte. tombol matematiği zayıf geçti. Zamanında bunu şey yapmadılar. Üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranına altın oran deniyor arkadaş. Ona oran altın deniyor. deniyor. <gülüyor> Peki o zaman başka bir oran tarifi yok mu? Ben, ben var, altın oranı değil mi? Oranı buranı kırarım gibi. <gülüyor> i̇ki dişin genişliğinin merkezden... İkinci bak, dişe oranı ben, da ne kadar? Ha bak ne? Ha ne deniyor orada İlk, oranı diyor. Bir dakika. Dur altın abi ya. oranı ne İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Yani? Yani diyor ki bu oranların hepsi herkesin altın oranını yani ortalamasını alırsa neyi veriyor? Bir kişinin altın <gülüyor> oranını veriyor. <gülüyor> Bunlar mi? bir diş hekiminin estetik ve ideal bir gülüş yaratırken. Dikkat edebileceği işte Nelerdir şöyle oranlardır Güzel ağzı güzel Kim var tanıdığımız Ağzı güzel Tevzi... laf yapan var benim tanıdığım Teşekkür ederim <gülüyor> Onu da başka bir gün konuşur Böyle bir gülünce gözlerinin içi gülüyor dediğimiz Bizimkiler hep çemçuk ağzı ya Bizim, Benim çevremde Bürgen'in çok güzel inşallah Ali'nin de öyle olur Kaşlarından sonra bir de dişleri Bana çekerse bitti. Yazık. Kaşları Sen, sana çekmiyor ki abi orada hiç bence şey yapmıyor. Ya. Geçen gün burada şey hakkında konuşurken ben eve gidip düşündüm. Yarın öbür gün benim kız hakkında da öyle konuşacaklar. Mine oğlu hakkında konuşuyorduk ya. Kaşlar kaşlar diye. Hiç alakası yok bence ya. Valla Ali'nin oldu diye ben <gülüyor> nüfus dairesine giderim yani. Neyse şimdi mesela ee? Bürgen'inki güzel diyelim ağzı. Tamam, tamam. abi. O zaman ona gidiyorsun bir hanımefendi buyurun ben eşinizden izin aldım evet oranını alabilir miyiz? Tamam orada işte şeyin falan oranına bakıyorlar. Sonra geliyorlar o oranları benim ağzım ne kadar uyuyor diye karşılaştırınca diyorlar ki sizin efendim altın oranından şu kadar sapmışsınız o yüzden ağzınız çemçük. Çemçük ağzının, ağzında altın oran değil olsa olsa altın diş olabiliyor o yüzden. Adam doğru haklı söylüyor. Haklı söylemiyor. Haklı A söylemiyor. Bana da yanlış ifadeler kullandım. Şöyle bir şey var abi. Şimdi herkes bir ne toplumda, herkes bir herkes. birey. <gülüyor> tek Bravo. tek başınca, bakınca herkes <gülüyor> pırlanta gibi bir araya gelince yaramazlık yapıyorlar. <gülüyor> Bravo. Herkes kendi oranıyla yaşar ve bu orana özellikle yani şimdi Bürgenin dişleriyle işte kendi içindeki oranıyla senin dişlerin oranı bir olabilir mi ya yani senin vücut yapın farklı kafa büyüklüğün farklı sen o, ben, senin... oran ne Şuna bir... Lastik ayakkabım mı ah, giydin ah. posta alma ben lastik ayakkabı giydim ben Çünkü... bir zor çıkıyor da Sülevya konusunu keşke... ne ayakkısı var abi lastik ayakkabıyla ile şimdi ben sana göstereceğim <gülüyor> abi sen çıkma oradan. you good night ay good night ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ben bir şey söyleyecekmiş yoktan. Açıklama mı? <gülüyor> Açıklama mı? Neyse artık. Ne <gülüyor> tip bir şey yoktu? Ya senin bana söylediğin şey vardı ya. Ha, söyle. Ama şimdi ben söylersem ayıp olur senin haberini. Yani sen haberdar oldun daha doğrusu olayda. Onu ben, sen bir tamam, anlat tamam, ilk tamam. Ben, ben tekrar sana yaptığım yorumları yapıyorum. O zaman ben haber vermek istiyorum. Ver. Madem öyle. Ver. Yetişkinlerden bahsediyorum yani 21 35 arasında. Tamam. Teşekkür ederim. <gülüyor> 35'in sonrası yetişkin olmuyor mu? Ondan sonrası tam yetişkin. Mükemmel insanlar yani. Yani mükemmel. Altın oran dedin ya. Evet. 35'ten sonra zaten altın oranı yakalamış <gülüyor> oluyorsun otomatikman. 21-35 yaş arası Atari tutkunları. Heyo diyeceğimiz zamanlar yakındır. Evet. Bir restoran açılıyor. Amerika'da gerçi şimdi açılıyor. Ama Atari dediğin PlayStation gibi bir şey mi? Yoksa eski bizim bildiğimiz jetonla çalışan Atari mi? evdeki atariler herhalde ya e pekmen dobişko diye oyunu olan atari dobişko haydi. herhalde sizinle eklemeniz yo dobişko diye satılıyordu pekmen Türkiye'de. tabi o yiyor yiyor ya sürekli evet. o yüzden öyle bir esprim atariciler öyle bilir bu işi eski atariciler yani oktay hakikaten çok biz zamanında canımız yandı hep içildik toplumun dışına etildik haydi haydi atari geldi şimdi sokaklar bomboş ne diyorsun? Ne ne ya? Atari'nin televizyon örneklemiyor ya hatırlamıyor musunuz? Bizim ben... hiç Atari'miz olmadı ki. Sizin da mı yoktu? Yoktu. Biz <gülüyor> yer altında yaşıyorduk o zamanlarda. Yani Atari'ciler olarak. Niye ya? Az para yatırmadık fayi biz de Atari'ciye ya. Ben çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim ama ben sünnet paramın herhalde yaklaşık e, %80'lik kısmındaki bu altın oranı çok yakın bir oran. E, Atari salonlarında yedim. Ve hiç dersen ki pişmanlık duyuyor musun? Hayır. Ben jetonların 20-20 alındığını düşünen bir insandım o dönemde. Müteahhitlik ruhum gerçekten ruhuma o zaman da işlemiştim. Mahallenin çocuklarını da gelin size atar ediciye götüreyim diyor muydun? Tabii. Herkese 5 beşer, beşer ben, atar ediciye. Ben yapıyordum ya bir şey evet. Maalesef. Valla çok güzel. Ben de arkadaşlara evden yapılmış ayran veriyordum. Kendim atar ediciye. <gülüyor> Çimriyim yapamadım. Pardon Oktay sen finansmanı nereden sağlıyordun? Benim ge gelen şey belli. Borç harç bir şey yapıyorduk işte ya. ya borç harç tutuşlar işte, yürümez. Ben sağlam bir yani hakikaten bir yılı öyle harcadım. Yani sünnet olmak bir gelir kapısı değildir Fahir. Çok yanlış yere gider o. <gülüyor> ama hakikaten gelir kapısı oldu. Zaten mükerrer kereler sünnet olduğunu ortaya çıktı Fahir. Yani mükerrer kereler değil. Ee, bu yani tekabül ettiği dönemleri söylemek istemiyorum ama. Ee... Sen en sondakini hatırlıyorsun da Fahir. İçgüdüsel diğerleri. Şimdi Cetom o dönemde için yaş mi? ilerleyince gerçekten çok sağlam yani çünkü mesela çocuk olsa oyuncak alırlar bir şey alırlar böyle hemen e, ağzına bir parmak bal sürerler ama biraz böyle aklı eren bir çocuk olduğu zaman çocukta Para var. ister yani delikanlı. Ben direkt altın ve nakit üstünden çalıştım ve çok ciddi söylüyorum zamanında önemli bir miktarı. Kasamak attım. Ataricı de yenmeseydi Türk sanayi biraz daha imlenmiş olacak. Olur mu organı? canım? Atari sektörü sayemede en az iki yıl daha devam etti. Öyle söyleyeyim. Gerçekten de. E, bu arada Atari oyunlarının mucidi Amerikalı iş adamı Nolan. Çünkü çok değerli üstadımız diye geçer. Bizim Christopher Nolan mı? Nolan Bushnell. E, karşı cinsle iletişim konusunda zayıf kalan bilgisayar oyunu manyakları için e, yeni insanlarla tanışıp eğlenebilecekleri bir Atari salonu. Aynı zamanda restoran açtı. Oraya gidiyorsunuz. Hem oyununuzu oynuyorsunuz hem de karşı cinsle iletişim kurma imkanına sahip olabiliyorsunuz. flört dahil. Dört ayet haricinde her ne şey. şey kafe evet. o zaman fahir bu. Böyle çok Atari damartacak bir şey yani. yani. Kafe iki üç tane de atarım şeyi var makinesi Menüde var. Menüde makarna varmış, sandviçler varmış. Saçmal bunu alayım. haber diye bunu mu okuyorsun sabah ya sabah? Ya saçmalamayın çok güzel bir gelişme bu ya. Mesela siz yabancı birisine içki ısmarlama konusunda nasınız? <Gülüyor> Neyiz? Gereksiziz. <gülüyor> Gereksiziz <Evet. gülüyor> Gereksiz diyebilirim ben. Ya korkuyorsun yabancı birini içki ısmarlamak konusunda ama yabancı bu kafede bir... içki ruhsatı da olduğu için rahatlıkla içki ısmarlayabilir. O coşkuyla beraber hem Atari oynayabilir hem de flörtleşebilirsiniz. Sarhoş sarhoş Pac-Man mi oynayacağız? Ya pacman oyna oynayacağız. Aztek Challenge mi oynayacağız? Aztek... Faysal Shopping TV'ye başvursana ya. Niye abi? Orada da böyle bir takım şeyleri acaba mı diye sorular sordurarak güzel olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz. Mesela burada da öyle. Ne abi ne? içki ruhsatı var diye bir yeri takdir ne olacak bravo mu diyeceğiz? Hayır ruhsatsa satmıyorlar o açıdan söylüyorum. Ve hepsi de orijinal yani. İçkiler mi orijinal? Tabii ya adam bunu yabancı birisine içki ısmarlama konusunda hepimiz bir korkuya kapılıyoruz ya. Yani yabancı niye içki ısmarlayayım ya? Yabancıdan da kabul ya. etmem. Yani niye ben bir... Yabancı yani... ne demek zaten ya? <gülüyor> yabancı derken dış ne? devletler değil. <gülüyor> Yani mesela bir yere gittim. Bar tipi bir yere gittim. Tamam. Evet. Orada mesela birini de ışık ısmarlıyor musun? Hayır. ben sana söyleyeyim. Korkuyorsun çünkü. Niye korkayım o ya? O bilinç altında. Korkuyorsun. O yabancı... Peki o yabancı sana içkı ısmaracak olsa içer misin? İçmem korkarım. Neden korkuyorsun? Onun sana zarar vereceğini düşünüyorsun. Ama çevrede atari varsa gevşiyor muyum? Gevşebilirsin. Peki mesela dışarıda gidiyorsun. Birisi sana mandalina ikram etti. Trende gidiyorsun. Kabul ediyor musun? Hayır. Ben, e, ben ne derim mandalinayı? Ben ayrana etmem. Ben de ayrana Bize etmem. öyle öğretildi. Mandalinayı şırıngayla veriyorlar mı? Ona mi? da veriyorlar. Ona da veriyorlar. İşte bu korkularımızdan kurtarmak için Nolan Üstad diyor ki birbirinize rahatlıkla ...ısmarlayabileceğiniz bir ortam yarattım. Gelin. Nedir o rahatlığı sunan ortamda? Atari. Bunda olan işletmeci mi? Hayır, kendisi Atari'nin Yoksa... mucidi. Dünya... Kafe işletmecisi yani. Ya ne sen... kadar güzel ya adam dünya çapında bir şey. Ne ya, bir... sen neyi anlatıyorsun Fahit? bir kafe açılmış. Bir kafe açılmış. Şimdi sen evet. mesela İftel. Evet. Şunu diyebilir misin yayında? Ifte gönül rahatlığıyla birbirinize yabancılara içki ısmarlayabilirsiniz. Parasını ödemek kaydıyla tabii ki. Tamam. Ne farkın var şimdi bunun Nolan'dan? Ne sunuyorsun ekstra? Senin <gülüyor> <gülüyor> Atari'de yok. Atari yok. Bir de canlı müzik var dersin. Hayır ben ona ama şeyim yani şerh koydum. Muhalefet şerhi koydum ben. Başta. Ismarlayabilirsiniz. Onayımı almak suretiyle. Ha. İşte Nolan'da ayrıldığımız nokta da bu. <gülüyor> bence Atari eğer böyle bir şey için alet edilecekse kısa yani bu makineler büyük oluyor ya Atari makineleri. Çok Atari demeyeyim. Öyle jetonlu değil. Bak. Ne? Mesela bu adam oynuyor. Ne oynuyorsun abi en son? Hastalıklı bir şekilde. Heroes of Might and Magic. Hem de birincisini değil mi? İkincisini. İkincisini. Yani kaç yıl öncesinin şeysi? Evet. Ben baksan 7-8 yıl Benim de ne oynadığın belli. Ne? FIFA 99. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldığımız belli. Evet. Bilgisayar güzel Neyse oyununda. ki kendimize çok yeni bir mecra açtık. Peki soruyorum sana. Bunu oynarken... Kendini toplum dışına itinmiş hissediyor musun? Evet, son derece de mutluyum. Peki. Kimse bir. Gelip, o nasıl? Hierosmaiten Magic oynayan. Atıyorum, sen diyelim ki, bekar, genç. Aynı zamanda genç değil mi? Çalışıyorsun da. Evet. Böyle bir adamsın. Bir kızcağız geliyor. Tamam. Efendim, Yabancı biri dedi herhalde bu. Hierosmaiten Magic size mi seviyorsunuz? Sohbet açılıyor. Efendim, şunları nasıl yendik? şu ne ben onu da bir derken bunun bir tarihi var. <gülüyor> onu mu çalışmışız <gülüyor> ikimizde Böyle bir şeyler yapmışsınız. Konuşsanız, kaynasanız fena mı olur? Ben de işletmeci olarak oradan 2 3 kuruş para nafaka mı çıkarsam fena mı olur? Doğru ben söylüyor diyelim. Evet doğru, doğru söylüyorsun. Diyelim. Hayır doğru harika. söyleyene diyecek bir şeyimiz yok. Tebrik ederim. Günaydin. Günay ay Ayy ay, Radyo Tülesi'nin en sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 9.41 oldu saatimiz buyursunlar 16 yaşındaki Ram Bahadur Bamyon'u hatırlıyor musunuz? Pardon canım bir daha ismi teraffuz edersen Ram Bahadur Bamyon Ram mı? Ram. Ram Rambo mu? Nepal'de biliyorsunuz Buda'nın Geri dönüne dair bir şey. Enkarnasyonu edilmiş. diye düşündüler de. Bir çocuk vardı, bir ağacın içinde yaşıyordu da. Aynı hiç öyle. Hiç uyumuyor falan diyorlardı ama nedense geceleri perde çekiyorlardı. Bahadır işte. Bahadır. Daha doğru daha dur Çık çık çık, çık. Bahadır mı? Da Dokuz ay yoktu ortalıklarda Bahadır. Uyumuş mu? Yok da hayır. Kovukta yoktu yani. Hı hı. Daha işte önceki gün görükmüş. Yine Kovu, Yine kovuğa. Aynı şekilde hiç kıtlaşmadan depreşmeden bir şekilde Kovuk'ta yaşamaya başlamış. Ne yemek yiyor çocuk? Bir, ama çok ne yanlış. Bir tam büyüme çağında. Tepki veriyor. Tam böyle e, gıdasına dikkat etmesi gerektiği zamanda 16 yaş dedin değil mi? 16 yaşında. Şu eşek kadar olmuş ha. Bıyıkları tarihinde. Havuç kadar ne var nerede? Herhalde bir kızla falan mı çıktı bu? Yani. Ayrıldı gene verdi kendilerini meditasyonu. Herhalde öyle olması. Yemek falan yemişti herhalde değil mi? Bir Zaten yiyor herhalde. canım çocuk yemek. Geceleri perde çekiyorlarmış öyle. Yemiyorlar, yemiyormuş abi. Sadece yok. Bu daha ilk çıktığı zamanlarda gece sadece meraklı gözlerden biraz uzak kalıp kendi içine dönebilmesi için perdelerle gizleniyordu. Orada meraklı gözlerden uzak kalır kalmaz, halb guruluyordur. Bir de güzel kestiriyordur. Sabah uykusundan uyanıp sigarasını, bir kahvesini içip şey yapıyormuş. Hadi ben meditasyona Telefonumu titreşimi aldım. Siz bakarsınız diyormuş. Öyle. Ya, de bir televizyon kanalı canlı olarak veriyormuş bu çocuğun ne yaptığını. Tam bir sorayım. şey de yapmıyor değil mi ya? Bu şeyde yapmıştım. Işte. Meditasyon de dediğimiz ya. böyle bacaklarımızı bir rahatsız pozisyona sokup. Evet. Lotus pozisyonu. Ha, lotus çok güzel söyledin. Lotus pozisyonunu alıp böyle gözlerimizi kapatıp için için. O zaman da uyuyordur o zaten. O uyku değil, o trans hali bambaşka zaten bir şey. Zaten uyku değil ki derdimiz. Yemek yememesi ve su içmemesi. Onu da ara ara içiyor zaten onu biliyoruz perde çekilince. Doktorlar falan gelmiş zaten televizyon Hı -hı. yayına başlayınca. Ağzı sucuk kokuyormuş. <gülüyor> ve demiş bu doktor Doktorle olmaya hoş gerek yok demiş bunu anlamak için. Bak demiş kokmak demiş. Kaynak nerede diye sormuş doktor. Doktorlar tarafından da maalesef çözülememiş ee, Bahadır'ın sırrı. Ha, ben de bacakları öyle dura dura zaten adam şey kalmıştır diye düşündüm ya. <gülüyor> Çözülme sen öyle bir şey anladın. <gülüyor> Böyle de... bir olay. Dikkat edin yani. Kime? Bahadır'a mı? Belli olmaz. İspanya'ya geçiyoruz. Buyurun. Buyurun. Bak sert veriyor bugün. Böyle bugün biraz ters asabi. İspanya'da dolaşımda olan ne var? Paralar. Otobüs. Hayır senin tahminin? Otobüs. Biz söylüyorum dolaşımda olan boğalar var. Doğru ilk tahmin doğruydu paralar. 100 Euro'luk banknotların %94'ünde. Evet. Çok ciddi bir oran Kokain izine rastlanmış. Onu da anlamadım ya yani nasıl oluyor yani? En Kokain anladım. çekmek için kullanılmış bu paralar maalesef. Yani sıfır para değilmiş bunlar. Piyasada dolaşımda olan paralardan bahsediliyor. Ee, sadece 100 Euro'luklar böyle yalnız. Ya bir belki daha küçüklerinde böyle şey, 500 Euro'luklar kullanılıyor bunun için. 500 Euro herhalde şey Alışveriş falan kullanılıyor. Şimdi 500 euroluklar biraz alışmış. daha büyük? Bilmiyorum ben ebatları gözünde can alın. çok o kadar büyük farklar yok. zamanda bu Fransız paraları vardı ya zarf kadar. Hah. Öyle bir şey değil yani. Hepsi mankul miktarda paralar. Şimdi... Zaten büyüklüğü değil ki bunun şeyi. Neyi? Yani böyle olmasının sebebi 100 euroluk özellikle daha böyle plastik gibi bir şeymiş. Hmm. Plastiğe yakınmış. Bence Euro... burada sevinilecek bir şey var yani tabii mı? ki bu olayda sevinecek bir şey yok İspanya'nın Ama sen o kadar postif kullanımının arkasında da şimdi düşük düşük paralarda mesela çocuk harçlığı olabilecek 10 euro, 5 euro gibi paralarda buna rastlasaydık daha vahim bir tablo ortaya çıkardı ama 100 euro'larda bunu görünce demek ki belli bir kesim bunu kullanıyor. Hani çok altlara inmemiş toplumu geneline bugün cebinde 100 euro ile dolaşan kaç İspanyol var? Doğru söylüyor. Bir Oze var. Bir de Mariana var. Hayır yani in, in, kral var. İn, şey İspanya kralı dedi. Kendisi kralı bütün 100 lira bulunduranları da zan altında bırakmayalım tabii de. <gülüyor> Ama em 100 euro bulunduracak. Bulandır... İspanyol olacak. O yüzden birkaç kişi olduğunu düşünüyorum. Belki bu bir takım bankaların kasiyerleri Tezçi. şeyde kasasında duran adamlardır. Hı -hı. Çünkü çok elleri çok yan para geçiyorlar. Bütün gün. Çünkü o biraz da sıkıcı bir iş ya. Ama. Karasay para ver. E tabii. Ama bir taraftan da ben şey diye düşündüm ya belki bu paraların bir kontrol metodu falandır kokainle şey yapıyorlardı. Mesela böyle onlar kesilmeden önce çarşaf çarşaf oluyor ya. Evet. Orada. kokainle mi yatırıyorlar he, parayı? Güzel kokaini serpiştiriyorlar üstüne mesela. Boyası iyice. Boyası yerli. iyice çünkü kokain de benim bildiğim kadarıyla bir kimyasal. Doğru. Ve o sayede bir de mesela kaçak kokainler ele geçiriliyor ya. Evet. Kaçak kokain ne demek ya Faiz Kaçak kokain ne demek? Bana bir söyler misin? Ne demek? Mesela yurt dışından ülkeye sokuluyor ama kaçak gümrükten geçilmiyorlar. Vergisiz vergisi kaçak... vergisi yok. Aa, öyle bir şey mi var? Tabi. Mesela yakaladılar. Atıyorum 3-4 kilo kokain yakaladılar. Ne yapacaklar adamlar bunu? Paralar atacaklar. Hayır. Boy Onun yapımında ne kullanılıyor paranın yapımında? Kokain. Selüloz, selüloz ve boya. Benim tahminim ya selülozda. Veyahut da, veyahut da O boyanın içinde kokain var Niye sadece 100 euro çıkıyor o zaman Nasıl bir teoriymiş bu Abicim bir saniye Bak adam ne dedi az önce Ne dedim ne dedi? Bunlar dedi plastik plastik oluyormuş dedi Değil evet. mi Aha. Ne yapıyor adamlar Çöplerden plastikleri topluyorlar Atık plastikleri Laylon torbaları topluyorlar Laylon mu Ne oldu o torbaların içinde <gülüyor> ne vardı daha önce Kokain laylon. Kendine söyledin ben bir şey söyledim mi? Konu kapansın diye söyledi bence. Çok da güzel yaptı tebrik ederim. Belki de sadece yüzlüklerin üstüne serpiyorlardır Fahir. Öyle bir şey olabilir. Belki de milleti Kesmek paraya yok. alıştırmak için mi yapıyorlar acaba? Çünkü bizim mesela lisede dışarıda okul sınırları dışında köfte satan bir adam vardı. Arabayla yaklaşıp. Bizim okul Yaklaşık müdürde... Yaklaşıp deyince bir korktun mu? Öyle çünkü müdür de bizi korkutmuştu. He. Şey demişti. Çocuklar oradaki köftelerin içine esrar maddesi koyuluyor demişti. Oo. Niye yani, esrar koyuyormuş köfteci? Bilmiyorum esrar mı koyuyordu esrar maddesi mi koyuyordu ne kokuyor? Bizim, bizim de turşucu vardı mesela ama turşucunun hiç böyle bir derdi yoktu. Sadece turşucu pis diye bir müdür istemiyordu. Bizimki yani, esrar maddesi. He. Esrar maddesi yüzünden köfte almayın diyordu. Millet orada esrarlı köfteyi yiyip köfte bağımlısı mı oluyor esrar bağımlısı mı oluyor onu anlamıyorum da. Şimdi Oğlum, acaba paraya böyle kokain vererek İspanya halkını mesela şimdi yerde 5 e, kuruş görsen. Alır mısın? Bazen tenezzül etmezsin Belli bir meblaya kadar tenezzül etmezsin Ama yerde 100 euro görünce insan 40 takla atar O parayı bir şekilde alabilmek için Yani bir şeyin arasına sıkışmıştır Ne bileyim mazgala düşmüştü Oradan elini sokmaya çalışır Neden? Belki de o kokain yedirilmiş paralarla Biz o paraya şey olduk Müptelası olduk paralarla Peki paradan. 50 euro? 50 euroye vermezlerse o kadar meraklı diyesin. Mesela 2 tane 50 euro dursa yerde Eğilmez. Ayrı bir yerde 100 euro dursa Millet gene gider o 100 euroya eğilir Doğru diyor Çünkü oradan armışsın kokayını şeyini Neydi? Çok kötü tabi Çok kötü bence Hayır olay verdiğine göre bir anada kabul etmek kalıyor Teşekkür ediyorum Doğru. Gerçekten hakikaten uyuşturucuyla mücadelede Bir adım daha atıldı diye düşünüyorum ben İspanya'nın hali içler acısı O zaman paraların üstüne Ne koyulabilir bu şeyden kurtulmak için Güzel çikolata falan koysunlar abi o da obez yapar. Hayır canım yenecek çikolata değil ya. Mesela bu paraların üzerinde bulunan şey izine rastlanıyor kokaini. kokainin. Kokainin izi nasıl ya? Tatak mı kalıyor? Hayır yani ya. Çünkü öyle bir risk de var sonuçta. Bu kokaini filmlerden gördüğünüz kadarıyla rula yapıp tüftüf şeklinde getirip. Hafazan Allah. Böyle diye burnuna çekmiyorlar mı? Hayır. Orada kokain kalıyorsa burnuna giren uçta da tatak kalır ya. Bence daha büyük tehlike budur yani. Tataklı tataklı paralar dolaşıyor ortalama. Tabii canım bence hijyenik açıdan çok e, rahatsız edici bir şey olması yani lazım. Yani izine rastlandığı için bence madem o, bununla şey yapılabiliyor banknot. Çikolatalı, efendim ne bileyim çilekli. Onun şeyli belli, formülü belli. Koksu. Öyle kokulu mokulu bir şeyle olmaz. Eskiden kokulu silgiler O paraların var. üstüne bir duman avcıları, bir e, Ubeyit Korbey olabilir. Onun o, karısı, tür. Ha, o tür şeyler olduğu zaman çünkü onlarda öyle bir şey yok. Diyecekler ki biz paramıza niye sizin adamlarınızı koyuyoruz? Eee kokayı koyacağınızda bunu koymayacağız. Çok güzel. Bravo. Ve böylece de bu alışkanlıklarından otomatikman kurtulmuş olacaklar. Adam parayı kıvırırken orada Ubayt Korbey'i görecek. Duman avcılarıyız biz diye. Nerede? Ben nerede yanlış yapıyorum diye düşünecek ve hemen vazgeçecek. Sigaraya başladım. Uyuşturucunun ilk adımıydı bu. O yüzden bu noktadayım diyecek ve vazgeçecek. Hem sigara bak. Artılarını söyle. Hem sigaradan vazgeçiyor. Hem kokaini bırakıyor. Hem de tedavüldeki İspanyol paralarındaki pislenmeyi, kirlenmeyi engelliyor. Arama motoru Google'ı biliyorsunuz. Oha. Ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Resim servisi. Google'ın resim servisi Türk erkeğini esmer ve bıyıklı olarak gösteriyormuş Kendimizi tanıtamıyoruz diye Bugün gazetelerde Boş bo, boy boy haberler var Ne nasıl yani şey Google'da grafik aramada Turkish men yazınca bıyıklılar mı çıkıyormuş? Aynen öyleymiş Mesela Alman erkeği Göbekli ve geleneksel tüylü fıtır şapkalı çıkıyormuş Alman erkeği böyle biliniyormuş dünyada Başka nasıl tipler çıkıyormuş? Mesela Rus erkeği var Sakallı, sert bakışlı. Sert. Herkes bir Rocky filminden fırlamış kadar net mi yani orada? İtalyan erkeği mesela bak burada biraz daha sonra. Yapayım. Bilyantinli saçlar. Neşeli, yemek yapan ve bıyıklı. Böyle tamam, bir şey İtalyanlar çıkıyor. dertli mi bundan? Biz İyi. de bıyıklıyız, onlar da bıyıklıyız. Niye onlar üzülmüyor da biz üzülüyoruz kendimizle? Kavruk çünkü, kavruk, kavruk. Nasıl kavruk? Türk erkeği kavruk çıkıyormuş öyle diyor. Çıksınlar Kızılay'da bir dolaşsınlar, başka... Google başka yerden mi alsın erkek fotoğraflarını? Doğru. Yani. Türk yazıldığında ilk olarak orta yaşta Esmer Kavruk ve bıyıklı bir adamın fotoğrafı geliyormuş. Orta yaşta. bir asın. fotoğraf kendine göre demek ki... Belki tanıyoruzdur onu ya. Tamam. Valla burada fotoğraf var oradan, ben tanımıyorum. Gir oradan. Ben hemen çözeceğim şimdi olayı. Burası açık değil gerçi. Ben sizin derdinizi alacağım. Nasıl açık değil? O ne o? Gir oradan Google yaz Google 2 O ile... İki tane o Google. Fahri sen niye uzaklaşıyorsun mikrofondan ya? Ben uzaklaşmıyorum ya. Ha. Ha, konuşurken biraz mikrofon kaçıyor benden. Dünya Kupası'nda üçüncü olan. Evet. Eurovizyonu kazanan ve AB adaylığıyla dünya basını en önemli gündem konularından biri olmamıza rağmen yanlış tanınıyor, yanlış biliniyormuşuz. Web Vette. Resim, resim. Kim geldi? Şöyle bir bakıyoruz. Yo gayet güzel adamlar çıktı ya. Turkish men'i neyle yazdın sen? Nasıl neyle yazdın? Çoğul mu yazdın? Tekil mi yazdın adamı? Çoğul yazdım. Tekil yaz. Valla çoğulda çok güzel adamlar çıktı. Çoğul bak birkaç kişi var fotoğraflarda. Hem ben de pehlivanlar <gülüyor> çıktı ya çok güzel. Daha üçüncü <gülüyor> fotoğrafta. Ben uzan buradan onu şey yaz. Tekil yaz tekil. Bir adam bakalım kimi seçiyor. Orada ben çıkacağım galiba. Evet. Ha işte şu sol üstteki adam. E, sol üstteki adam tam evet. o, kara kuru bir adam da. İşte on, yan, yanında tosuncuk var. Kim o ya? Tosun o yanındaki kim? Bilmiyorum. Ha, a Turkishman living in Braman demiş. Geç onunca Braman. Yaşlı Türk adam. İstanbul'da bakkal görünümlü bir adam var. Onu bildiğin of. adam işte bunlar ya. Sayk sokakta başkasını mı görüyoruz? O ne, sağ başkasını ne? göreceğiz. Bu mu? Sağ üstteki. Şu mu? Ha? O eski galiba tarihi Türk adamlardan. <gülüyor> Ondan sonra Türk bayrağı ile bir adam var. Tamam. Gözüne bir şey yapan... ha Gözünden süt fışkıran Türk adam var. Ay keşke o mu çıksaydı ya. Bu işte daha iyiymiş bu bundan çıkan. Ondan sonra grafikler var. Bir tane dafi diye Türk var. Duffy the Vampire Slayer. Nasıl bir adamsa. Ondan sonra resimler var. Gözümden... Hakikaten gözünden süt fışkırtan adam Türkiye'yi şu anda temsil ediyor. Ama yine ona sıra var ya bak kaçıncı kaçıcı fotoğrafı Kaçıncı fotoğraf değil mi? Kaç tane fotoğraf var ondan? Altın, yedinci fotoğraf abi iyi yine. Hayır canım. Oraya gelinceye yedinci fotoğraf evet. Fena değil. Kim çıkacak burada? Tamer Karadağlı mı çıksın istiyoruz? Kim çıksın yani? Yağmur Atacan mı çıksın? Merhaba Türk'üm ben. Sırtlara bayılırım doğrusu. <gülüyor> Öyle bir şey mi çıksın yani? Ne biliyorum orada. Onu karar verin. Konuşalım Google'la. Böyle böyle diyelim. Ya yani aramızdan bir tane adamı seçmemiz lazım ya. Bakayım Mehmet Ali ağacı çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu ya bir tane? Düzgün adam? Düzgün adam derken tanıdık bir sima var mı? Aa bak burada çok güzel bir adam var. Yöresel kıyafetleri içinde Kim manken o? gibi bir adam. Efe mi? Bilmiyorum. Efe galiba. Yok Efe mi? Mens. Bu şey giyim kuşanla ilgili bir de çok havalı bir adam çıkmış poşunda böyle poşu uçuşu süslü müsü. Ne güzelmiş ya. Ondan sonra. Bu internet sonra... ne güzel bir şey ya. Bakalım. Valla bak canlı canlı. Bir tane işte şey. Allah Allah bu adamın başka fotoğrafı var. Gözünden süt fışkırtan süt adam. Süt fışkırtan. Başka adam yok galiba ya. Bir tane martılar arasında yürüyen adam. Niye canım kravatı bağlayan adam var. Onun niye fotoğrafı yok? <gülüyor> Bence onda olması lazım. O çok popüler olmamış galiba. Bakayım. Türk-Japon konferansında bir tane şey. Geç onu. Bir tane... A Ay, fotoğrafı bir adam hatı. çıktı kendini tanıtıyor. Genç kızlara. <gülüyor> Bakayım. Adı neymiş? Ne bileyim. Adamın tanıtımına yardımcı olalım Hat ya. At ha, Friends diyor. Friends only diyor. Yani diyor ki arkadaş olma, sadece arkadaş olmak isteyen... I need some straight girlfriend. <gülüyor> Hayırlı başarılar diyoruz kendisine de. Bak üçüncü sayfaya geçelim mi? Geç geç. geç. Ama şey ya grafikler falan var. E, bitti artık mı? zaten bıyıklı bir adam yok yani. O işte o zaten sol. Bir tane kafasında kesin kağıtlı bir adam var. O ne ya? Anlamadım. Şeker dağıtan Türkler diyor. Bu ilk bu şey. Ee, ne derler? Cadılar bayramı mı? Mesir macunu şeyi. <gülüyor> Ondan sonra şöyle bir bakıyoruz. Şu, adam Şu en uzun bıyıklı adam var. Ha, o kim? Ege? Şu mu? Yok onun yanının altı Şu mu? Yok onun yanı Onun ha, o. Senin adam galiba bu Ne demek benim? Mustafa Balbay mı? Hayır <gülüyor> <gülüyor> Kim abi? Hırsız polisteki adam mı? E? Ha ha bu şey var ya net. Ee, Şey var Mahir var Ondan sonra Mahir'in bir de yeni fotoğraflarından biri Ben ha. gerçek Borat benim falan diye. Mazhar Fuat Özkan Aa, şu mı o? Üçlü olan Bir tane çıplak adam var ben, ki, bu da bir uluslararası şeyde Şu sırt kimin sırt? Şu er, en sağ alttaki. Bunlar altın bence. Erkek sırtı oktay Tamam. Yağmur'un o. Bunlar altın bence. Tahminim değişmiyor. bakalım. Bu da gene bir arkadaş bulma sitesi. Sırtını mı koymuş abi fotoğrafı Evet yani adam olarak. sırtını koymuş. O da gözü mü? Bilmiyorum ya. Hmm ne güzel siteymiş o. Onu şey yapsana adresini al. Seyves Başak Burcuymuş kendisi Abi yani ismini öyle. falan söyle bari hiç kimse bir şey anlamıyor ya Bilmiyorum desire diye takma ismi var bir de kız bu Sevdiği arkadaşlarından birinin şeyiymiş bu Çırtı. Sırtıymış <gülüyor> Sırt ve uyuşturucu meraklısı gördüğümüz kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapat evet. ya boşver ne yapıyorsun? Tamam tak kapat Takılıyorduk ya Kapat kapat tamam o zaman şöyle kapatıyoruz. Buyurun efendim. Vay. Durum böyleyken böyle. Yani dünya neyse Google'da o diyerek. Bizi ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. O zaman roketlere binelim. Sevgi'ye doğru uzaklaşalım. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.